Dijital kültür makaleleri 6. Uzayın yeniden keşfi. Nesnelerin interneti herkesin dilinde. Ancak bu olguyla neler yapılabileceği konusunda uzmanlar dışında bilgi sahibi olan yok. Biraz araştıranlar işin merkezinde cihazların kendi aralarında insan dahili olmadan iletişim kurma özelliğini yattığını kolayca öğrenebilir. Bu iletişim sayesindedir ki artık o tür cihazlar akıllı diye anılıyor. Ancak cihazların bu şekilde akıllanması aslında bilgi toplumu için can alıcı başka bir ögenin daha da netleşmesi açısından önemlidir. Verinin kayıt altına alınabilmesi, enformasyon haline getirilmesi. Veri temelde hareketin, devinimin ardında bıraktığı iz olarak tanımlanabilir. Devinim halindeki ufaklı her şey her an inanılmaz düzeyde veri üretmektedir. Ancak insanoğlu bu verinin çok marjinal bir kısmını kaydedebilmektedir. Neden? Çünkü insanın elinde kayıt edecek medya çeşidi yakın zamana dek çok azdı. Sadece insan hafızası ile kağıt kalem bu işi görebiliyordu. Dijital teknolojilerin icadı ile birlikte bu alanda da yeni bir imkan doğdu. Bilgisayar veri kayıt etmeye başladı. Zaten dünya için birkaç bilgisayar yeter öngörüsünün gerisinde de bu yatar. Bilgisayar çok yüksek hacimde veri işleme amacıyla kullanacak cihazlardır. O kadar. Dijital cihazların veriyi kaydedip, enformasyon haline getirmesi insanoğlunun bilgi üretim sürecinde bir kuantum sıçraması yapmasını sağlar. Nesler'in interneti ile insanoğlu çok daha büyük bir sıçramanın eşiğinde. Nesler'in internetinin temelinde yatan ve yazının girişinde ifade edilmeyen husus ise cihazlara bağlı sensörlerin varlığıdır. Bu cihazları akıllı yapan aslında bu sensörlere sahip olmasıdır. Sensörler sayesinde veri toplanabilir... Bunları anlık olarak değerlendirebilirler. Örneğin gelecek yıllarda giyeceğimiz spor ayakkablarının tabanları sensörler sayesinde ayak tabanımızdan türlü veriler toplayabilecek ve bizim o anki yorgunluk durumumuzu tespit edebilecek. Benzer durumda daha önce neler yaptığımız enformasyona ulaşacak. Diyelim ki taze sıkılmış portakal suyu içmek. Aynı şeyi isteyebileceğimize kanaat getirerek bir başka akıllı cihaz olan kol saatimize bir sinyal gönderecek. Kol saatimiz bizi uyararak az sonra evde olunca mutfakta taze sıkılmış bir bardak portakal suyunun hazır olmasını isteyip istemediğimizi soracak. Evet dersek bu kez kol saatimiz evdeki buzdolabına meyve sıkacağına sinyaller gönderecek. Bu cihazlar da kendi aralarında iş bölümü yaparak portakalların sıkılmasını sağlayacak. Akıllı nesnelerin sensörlere sahip olması çevresiyle etkileşime girerek veri yakalayabilmesi yetmez. Bu informasyon çok hızlı bir şekilde işlenebilirse bilgiye dönüşebilir. O nedenle internet erişiminin bulut bilişiminin yargınlaşması çok kritik. Yakalanan tüm o veri internet üzerinden sahibine ait bir yerde bulutta depolanmalı, erişilebilmeli ve anlık olarak analiz edilebilmelidir. Yoksa bir değeri kalmaz tazeliğini yitirir. Bellidir ki neslerin interneti sadece bu türden konfora yönelik amaçlar için kullanılmayacaktır. Asıl değeri bugün insanların önünde duran büyük problemleri çözmedeki rolüyle anlaşılacaktır. Öldürücü hastalıkların oluştan kaldırılması, başka gezegenlerde yaşamın onlaklı kılınması gibi.